Dört kadına daha fazla bir kadına evlilerdi. Yani kendileri vardı. Yok o kadar yok. Bir tane abimin sekiz hanımı vardı. İslam geldiğinde ne yapayım dedi. Boşa dedi Allah Resulü. Oturdu. Şey yapamadı. En son kura çekti. Dördünden ayrıldı. Hepsi oturdu ağrattılar. Yine terk etmediler. Ama eşleri olmadı. Başka ben bilmiyorum. Bildiğim varsa getir. Yok o eşlerden geçiyorum.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 Sonra konuşurken bana Allah belamı versin gibi bir cümle kutsandan sonra ben hatırlamıyorum. <gülüyor> yani, şimdi ben, ama bu konuda gerçekten çok rahatsızım. Evet Tecessüz insanın çileden çıkarır. Ve insanın sırt dönmesine, hükmesine, darılmasına, hatta kardeşimizin dediği gibi bazen insan sinirlerine hakim olamayarak karşıdakine vurmasına, saldırmasına şimdi da sebep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 Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Fâneke, Allahümme ve hamdike, eşhübennâ ilâhe inniye ente, estağfurike ve ettebile. Elhamdülillâhi <gülüyor> ve